Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Açık Futbolda tekrar birlikteyiz Radyo Havan'dasınız Futbol sezonu bitti Transfer sezonu başladı Eee Diğer yandan basketbol ligi şampiyonunu arıyor. Şu anda şampiyonu belirlenmeyen tek branş basketbol. Tabii bunlara geçmek istiyorum ama öncesinde yine şike davası gündeme geldi. Gerek Trabzonspor'un kamuoyuna açıkladığı bazı bilgiler gerekse UEFA'nın Sivas Spor ve Eskişehir Spor hakkında başlattığı soruşturma futbol gündemini meşgul ediyor. 3 Temmuz'dan çıkış bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü Türkiye gerek siyasal e, konjonktürdeki değişiklikler gerekse de sportif alanda yüzleşmekten tam anlamıyla e, yüzleşmekten kaçındığı için e, Sorunlarını çözemiyor. Şimdi e, Trabzonspor e, bir belge açıkladı dedik. UEFA, e, Fenerbahçe, daha doğrusu UEFA, e, Türkiye Futbol Federasyonu hakkında inceleme başlatıyor. Niye? E, i̇şte sportif yargıda mahkum olan, ceza yargısında mahkum olan Fenerbahçe kulübünden e, şampiyonluk kupası alınıp Trabzonspora verilmedi diye. Yani Trabzonspor bu konuda bir başvuru yapıyor ve bu başvuru incelemeye alınıyor. Ee, Tabi hemen tartışmalar başladı. Ee, UEFA e, özellik şartını nasıl ortadan kaldıracak? UEFA Futbol Federasyonlarının e, yerel federasyonlarının federasyonun e, yönetimine karışamaz. Onların kararlarına müdahale edemez diyenlerle hayır efendim e, Şike konusunda toleranssız sıfır tolerans e, sahibi aynı zamanda geçtiğimiz e, aylarda bu kriterleri iyice keskinleştirdi e, diyenler var. Yani gereğini yap der diyenle, hayır efendim o yafağa bu işe karışmaz. 2011 2011 e, futbol sezonu şampiyonu bellidir, Fenner Bu saatten sonra dönüş olmaz diyenlerle Oyafa'nın dolaylı da olsa Federasyonu bir karar değişikliğine e, iteceğini savunanlar var. E, bilemiyoruz e, nasıl sonuçlanacak. ve Trabzonspor'un başvurusunun incelemeye olmasında e, şuru iddia edenler de var. Fenerbahçe, UEFA'nın daha doğrusu CAS UEFA soruşturmasının gerekçeli kararı eline ulaşınca İsviçre federal mahkemelerinde soruşturma açılması için daha doğrusu dava girişiminde bulundu. İşte UEFA'nın da buna karşılık Trabzonspor'un bu talebini devreye soktu, hani avu altından sopa gösterdiğini iddia edenler de var. Ee, o zaman ne demeye çalışıyor o Ey Fenerbahçe diyor Bak diyor sen bu federal mahkemeye Falan gidersen diyor e, Ben federasyonu Zorlarım Ve senin şampiyonluğunu da elinden alırım O yüzden gel bu işi burada bitirelim Yani e, Demeye mi getiriyor İddia edenlere göre bunu demeye getiriyor e bakalım Fenerbahçe, e, Fenerbahçe de bu arada Trabzonspor'un açıklamalarının abartılı olduğunu, e, kendileri aleyhine herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi. Temez savaşları devam ediyor. Diğer yandan e, işte bir anda e, bu sene Avrupa Kupalarına gitme hakkı elde eden Sivas Spor'a, Eskişehir Spor da e, incelemeye alınması e, söz konusu oldu. Niye bu kulüpler şimdi incelendi? Daha önce niye inceleme alınmadı diye soracak olursanız UEFA önceliği Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye vermişti. Çünkü bu iki takım Avrupa Kupalarına katılıyorlardı. 3 Temmuz sürecinde ve sonrasında ivedilikle bunlar hakkında bir kararın çıkartılması, oluşturması gerekiyordu. O zaman da söylemişti UEFA diğer kulüplerde sırası gelince incelenecek. Deniliyordu biliniyordu o, yani bir sürpriz olmadı. Şimdi Sivas Spor'da e, Eskişehir Spor'da savunmalarını yaptılar. E, i̇şte her iki takımda e, Fenerbahçe maçlarından dolayı e, suçlanıyor. Göreceğiz bakacağız süreç nasıl tamamlanacak. 17 Temmuz'da iki kulüp hakkında kararın verilmesi bekleniyor. Diğer yandan dünya çapında da skandallar e, futbol dünyasından eksik değil. E, 2022 Dünya Kupası ev sahipliğinin Katar'a verilmesi çok tartış, tartışamıştı. E, dünyanın en sıcak bölgelerinden birine Dünya Kupası verilmesinin mantık dışı olduğu savunulmuştu. E, Katar e, klimalı statlar vaat etmişti. E, mükemmel dev projelerden söz etmişti ama Sunday Times gazetesi 2011'den bu yana bu işte bir e, pislik olduğu iddiasıyla hareket ediyordu, haberler yayınladı, belgeler ortaya koydu ve İngiliz Parlamentosunu harekete geçirmişti. Sunday Times gazetesi dedi ki, yani özetle özetle de dedi ki. E, OFA pardon FIFA 2022 e, oylamasında bazı üyeler rüşvet aldılar, 5 milyon dolarlık bir rüşvet e, söz konusu iddialar bu yönde. E şimdi bunlar ispat ispatlanırsa OFA, kide bir dilim OFA gidiyor FIFA, FIFA e, 2022 oylamasını yeniden yapabilir. Bu durumda e, Dünya Kupası Amerika'ya gidebilir. Çünkü Amerika ile yarışmıştı Katar ve Amerika kaybetmişti. Ha, bir yandan da acaba bu Amerikan lobisinin yarattığı bir etki mi? Onu da sorgulayanlar var. Hani Katar'dan almak için Amerika'nın bir hilesi mi var? Bu durumlar Amerikan menşeli mi? diye. Yani Fifa başkanı Blatter hakkında e, özet yazılmış Faull isimli bir kitap vardır. Bu kitapta Blatter'in ve onun yönettiği organizasyonların birçok şahibeli tarafı olduğu anlatılır bu kitapta Faull kitabında. Yani işin özü e, o yafa da futbol organizasyonlarını e, hatta olimpiyat Komitesi de dünya çapında dev organizasyonları bazı ülkelere verirken sadece kaşına gözüne bakarak, e, tesisine bu yine bakarak vermiyor. O, geçmişten bugüne kadar e, rüşvet iddiaları hep olmuştur. Hep de olacaktır. Oyun sadece tribünde onu izlemeye, renk aşkıyla izlemeye giden e, insanlar için oyun onu yönetenler için başka bir oyun, ticari bir oyun. Bunu unutmayın. E, hatta tribüne gidenlerin de bazıları ticari oyun felsefesiyle gidiyorlar. Bir takım rantlar peşinde koşuyorlar. Ama genel genel çoğunluk, tribündeki genel çoğunluk hakikaten bir sporu çöyüyor, bir sporu bir takımı sevdiği için gider. Onun dışında o yönetenlerin büyük kısmı başka oyunlar çevirmek için bu, oyunun, bu oyunların içindedir bunu unutmayın diyorum bir ara verelim aradan sonra tekrar e, devam edelim ne güzel yaşadık yaşarız Devrim günlerinde Ne güzel yaşadık, yaşarız Devrim günlerinde Hep kubbenin altı, toprağın üstünde Aktiviz oldu insan olmamız için Aşk için Bizi farkındayım Her şeyin farkındayım Bizi farkındayım Her şeyin farkındayım Sırıldık bizi sarmalayan bağlarımızdan Çözdük zincirlerimizi bizi tutsak eden Kaburumuzu kırdık çıktık içinden Yeni bir sabah okul olsun geceden Ne güzel yaşadık, yaşarız Ben Kenan Başaran radyo Havandasınız. Açık Futbol devam ediyor Açık Futbol'da e, bu bölümde biraz e, Beşiktaş konuşalım e, Çünkü e, şu sıralar e, başkanı en çok konuşan ekranlara çıkan isim Beşiktaş Fikret Orman e, NTV sporda ilginç ilginç açıklamalarda bulundu e, Şuradaki stat konusunda bence çarpıcı bir ifadesi var. Para bulmakta zorlanıyoruz dedi. E, ilginç bir durum var. Beşiktaş bu stad e, sponsorluğu için 150 milyon dolara yakın para aldı. En azından kağıt üstüne anlaşma bunu öngörüyor. Ama bu Beşiktaş stadını yapmak için para bulamıyor. Çünkü yaptığı anlaşmaya göre sponsorundan bu parayı peşin alamıyor. Yıllara yayarak alıyor. E ne yapıyor? Gidiyor e, bankadan kredi e, almaya çalışıyor parası var kullanamıyor onu taahhüt ederek onu tem, e, ipotek ederek ya da işte, e, şey göstererek dayanak olarak göstererek karşılık olarak göstererek kredi almaya çalışıyor e, ilginç bir durum Beşiktaş stadında ilerleme çok yavaş çünkü başkan da diyor hızlanması için çok para lazım para yok diyor e, ne yaptılar? Çeşitli gelirler yaratmaya çalıştılar. Kombine sattılar. Daha doğrusu loja satışları yaptılar. Biraz oradan para geldi. Biraz e, işte bir 10 milyon dolara yakın sponsor firma ödemede bulundu. E, çeşitli bankalardan 5 milyon dolara yakın bir kredi kullanımında görülüyor. Beştaş e, Koleji'nin e, sahip olduğu haklar bir başka kuruma devredildi. Oradan biraz para getirildi. Böyle taşıma suyuyla değirmen döndürülmeye çalışılıyor. E peki neye yaradı bu sponsorun bana e, verdiği desteğe? Yani e, şu model çok daha akla uygun değil mi? E, sponsordan dersiniz ki kardeşim 10 yıllık mı anlaştık? Tamam 10 yıllık ne kadar şu kadar. E, bunun bir kısmını bana ver ki ben bu yapayım. Bu parayı bana ben bu stadı yapıp ayağa diktikten sonra Herkes bana sponsor olur yani. O biraz ilginç bir aç, e, anlaşma. Vodafone gibi bir firmanın e, Türkiye pazarına bu şekilde girmesine e, girmesi için ikna edilirken sanki biraz fazla taviz verilmiş gibi parayı nasıl kullanacağı, ne şekilde kullanacağı e, Beşiktaş yönetiminin e, Beşiktaş yönetimi inisiyatifine değil. E onun dışında transferler konusunda Beşiktaş başka ağzına bakan taraftarlar pek de umutlu ayrılmadılar ekran başından. E, Ronaldinho 50 kez haber yolladı gel, gelmek istiyorum diye ama Beşiktaş'ın kapısından geçemez diyor Fikret Orman. Ronaldinho'ya hayır. Gökhan Töre giderse gider onun için ölmem dedi. Geçen sezonki kadronun en iyilerinden biri. Ama eğer Gökhan Töre'yi derse ki ben onu... İşte derbi maçtan sonra gidip el, eve değil de bara gidip eğlendiği ve orada kurşunlandığı için gönderiyorum. Bu da Beşiktaş ahlakına etiğine uymaz. Ve bu yüzden ben bu arkadaşla yola devam etmek istemiyorum derse anlarım. Ama işte iyi futbolcu değil de şu bu falan derse bu olmaz yani. Çünkü mevcut kadrodaki e, skoru değiştirmeye veya değiştirmeye en yakın oyunculardan biridir. Şimdi hakkını teslim ederim. Potansiyelin yüksek olan bir oyuncu. Bunu belirtelim. E, efendim ben söyleyeyim başka kim? E, caner Erkin bizi kullanamaz. Fenerbahçe için bizi kullanmaya kalkıyor. O olmaz. Olcan adına teklif vermedik. Dembaba 29 yaşında kronik sakat. O olmaz. Bilmiyorum kim nasıl olacak? E, umarız bize bir sürpriz yapar Beşiktaş Başkanı. Belki de e, piyasayı düşürmek için bunları yapıyor haklı da olabilir ama bence hiç konuşmaması daha iyi e, çünkü Beşiktaş'ta ben şey anlayabilmiş değilim yani transfer ya bir ortada futbol direktörü var diğer yandan bakıyorsunuz e, futbol direktörü dışında herkes konuşuyor anlayabilmiş değilim Beşiktaş'taki sistemi e, Önder Özen'de gün geçtikçe açıkçası yıpranıyor yıpratılıyor yıpratılıyor e, Beşiktaş e, Stadı da yetişmeyeceği Ayağın beyan bir kez daha ortaya çıktı Zaten başkan da e, Çatısız Eylül olsun Eylül'de bitiririz ama Çatı ile beraber ancak Ligin ikinci yarısı Diyor e, Çatısız Eylül'de bitiyoruz da bence çıkartıp e, Oynasın orada takımını Öyle ligin Bir devresi deplasmanda tamamen ikinci devresi tamam evimde oynarım o futbol takımının e, kimyasını baştan sona etkiler değiştirir e, Galatasaray e, kendi iç transferlerinde önemli anlaşmalar e, yaptı Burak'la Selçuk'la ve e, Muslare'yle kontrat uzattı bu anlamda önemli hamlelerdi dış transferde Mevlüt için e, çok uğraşıyorlar Fenerbahçe Diego ile anlaştığı için rahat 1 veya 2 futbolcu daha alacak çok fazla transfer yapmayacak Fenerbahçe Trabzonspor atak gözüküyor daha çok isim o kadar çok isim yapmayan genç ve gurbetçi topçu ağırlıklı bir transfer politikası izliyor çünkü Malo'da gibi yıldızdan pek istediklerini alamadılar belki de yine bir öze dönüş operasyonu olacak orada. Evet son bölümde biraz basketbol konuşalım ve programımızı kapatalım. Orada ne arar Dar gelir hep sokaklar Derdim çok büyük dostlar Sıkar beni bu dört duvar İçimde bir sıkıntı var Gözlerimden yaş akar Bilmiyorum neye yarar Gülmesin bana onlar çok sevdim dostlar Yoksa beni kim anlar İyi ki varsınız dostlar Bilmiyorum ki neredesin Belki bir başkasını sevdin Belki sen Araz birinde bir aşk başlar Artık tek bir yol var Yoksa iki gönül de yanar Hasret kaldım anlar Ayırmayın bizi dostlar Hasret kaldım anlar Ayırmayın bizi Kenan Başaran açık futbolda son bölümde sizler radyo havandasınız Sezonun e, şampiyonluk e, mücadelesi süren tek branşı basketbol e, Fenerbahçe ile Galatasaray e, de karşı karşıya geldiler e, bir anti parantez yeri gelmişken unutmadan Beşiktaş'ta Erman Kunter e, görevinden ayrıldı. Yerine Yiğiter Ulu geldi. Beşiktaş e, basketbol direktörüyle. Yiğiter abi demek istiyorum ben kendisine. Çünkü tanıdığım e, dostum bir isim. E, aynı masada oturmuşluğumuz var. E, Türkiye'de basketbolu en iyi bilen isimlerden biridir. Radikal Gazetesi'nde yayın e, yönet spor müdürlüğünden yazarlığına kadar milli takımlarda görev aldı. Hem basketbol hem futbol milli takımlarda iletişim sorumlusu koordinatör olarak görev aldı. Ee, Yiğit da hiçbir sorun yok. Ee, eğer Beşiktaş Yiğit Aroğlu'nun e, yoğurt yeme biçimine e, kendini bırakırsa başarılı olur. Ama Yiğit kendine uydurmaya çalışırsa başarılı olamaz e, futbolda Önder Özen modelinde olduğu gibi getirdiğiniz adama uyacaksınız aksi onu kendinize uyduracaksınız o adamı niye getiriyorsunuz diye sormak lazım tekrar e, derbi e, serisine dönelim şampiyonluk serisine Evet, e, Fenerbahçe e, ilk başta dün akşam Galatasaray Lee Hospital'ı ağırladı e, Ataşehir Ülker Sports Arenası'nda baştan sona hep öndeydi başladı gibi bitirdi 19 sayı fark atarak ilginç bir olay yaşanmıştı maç öncesi bir gün önce basın toplantıları yapıldı İki teknik direktör iki koç katıldı Obradoviç orada bir espri yaptı Ergin Ataman kupaya daha yakın benden dedi ve sandalyesini biraz daha yaklaştırdı kupaya Böyle bir latife yaptı. E, dün akşamki maça bakınca Obradoviç sandalyeyi biraz daha yaklaştırmış oldu. E, kupaya, şampiyonluk kupasına. E, Ergün Ataman'ın ilginç bir sözü var maç sonrası. Bizim oyuncularımız nedense bu salona korkuyorlar dedi. Bunu yenmemiz lazım. E, Obradoviç ise e, rakibe saygı duyduklarını, güçlü bir rakip olduğunu ve kendilerinde hep güçlü Kalarak bu mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Geçen sene şampiyonu Galatasaray. Fenerbahçe ligde çok parlak bir sezon geçirmedi. İlginç maçlar kaybetti. Şampiyon, Euro ligde hayal kırıklığı yarattı. Dolayısıyla tek telafi şampiyonluk olacak. Fenerbahçe yönetimiyle taraftarla çok asılıyor bu işe. Hem basket, futbol hem basketbolda ezili rakiplerini alt edip e, çifte şampiyonluk yaşamak istiyorlar. Galatasaray e, eğer Ülker arenada bir maç kazanamazsa işi çok zor. Çünkü saha avantajı Fenerbahçe'nin. Yani kendi sahasındaki maçları kazansa bile sports arenada eğer e, galip gelemezse Fenerbahçe şampiyonluğu rahat bir şekilde alır. O yüzden e, hani derler ya basket e, tenisteki servis kırma olayının benzeyenin yaşanması gerekiyor. E, göreceğiz. E, seri devam ediyor. İkinci maçta yine arenada olacak. E, daha sonra Akdi İpekçe'ye taşınacak iki maç ve gerektiğinde uzatma maçları oynatılacak. Dört maç alan şampiyon olacak. Bunu belirtelim. Ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da birlikte olduk. Ben ayrılırken siz radyo havanda kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran